Dünyayı Okumak programından ben Aytaç Timur Ben Akif Pamuk Merhaba Açık Radyo'nun dinleyicileri Merhaba. Açık Dergi içerisinde yazın 15 günde bir yayınlanan Dünya Okumak'ta Bugün iletişim yayınlarından yapabileceğimizi yapmak Minör siyaset ve Türkiye örneğini konuşmak üzere Yazarı Onur Eylül Karayı çağırdık Onur bir hoş geldiniz Hoş bulduk Hoş geldiniz Şimdi önümüzdeki hafta Cuma günü kritik bir gün Değil mi? E, i̇klim grevi var Akif sen greve çıkacak mısın? Radyodan mı? <gülüyor> Fakülteden mi? <gülüyor> Fakülteden mi? Çıkacağız tabii. Aa, tebrik ederim. Bize iki tane de kitap gelmiş istersen onların bir adını alın. Evet alalım. bu hafta gelenlerimiz e, bir tanesi günüşe etiketiyle çıkan Gülsevin Kral'ın e, Sarımsaklanır mı Kedi e, kitabı, çocuk kitabı. Bir diğeri metis etiketiyle çıkan Sema Kaygusuz'un Deniz Gündoğan İbreşim'in hazırladığı Gaflet Modern Türkçe Edebiyat'ın Cinsiyetçi Sinir Uçları. Tabii, bir okuma için ee, Teşekkür ediyoruz Tabii. Tabii. ben alabilirim Tabii. Tabii. Tabii. Tabii. Tabii. Tabii. Tabii. Tabii. Tabii. Tabii. Tabii. Tabii. Tabii. Ondan sonra Tabii. Tabii. Tabii. Tabii. Değil mi? Moda mı diyeyim? Trend mi diyeyim? Hangisi doğruluyor bilmiyorum. Çember olalım yani. Böyle arka arka ar örtüp birbirinin ens ensesini... Çağın tininin göstergesi diye. <gülüyor> Aynen. <mi? gülüyor> <gülüyor> <Entasyon. gülüyor> yeni bir duygu diyebiliriz belki. Yeni bir duygu. <gülüyor> evet, tamam. Hakikaten güzel de böyle yere oturunca sırtım ağrıyor benim. Neyse. Şimdi bu <gülüyor> minör siyaset çok yeni bir şey esasında. Biraz bu kavramdan neden bunu çalıştığınızdan Girelim istiyorum, olur mu? Evet, tabii ki. Ee, açıkçası minor siyaset yeni mi biraz tartışmalı ee, belki siyaset denen olgu var olup konuşulmaya ve bir kavram haline gelmeye başladığından beri bir majörleşme söz konusuysa bunun alternatif sözcüğünü sevmiyorum ama başka türlü bir siyasetin mümkün olduğunu, siyasetin başka bir şeyde olmak olabileceğini hisseden, öyle düşünen, öyle hayal eden ve öyle eyleyen insanların da ...olduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla bu siyaset başladığında da başlayan bir şey olmuş olabilir. Lakin son son 10 yıl, son 20 yıl, 30 yıl belki 68'den bu yana çünkü yeni sosyal hareketlerin de oluşmasıyla da ilgili bir kavram olduğunu düşünebiliyorum. ...daha görünür olmaya başlayan bir bir eylemlilik hali, bir duygu, bir duygu üretme telaşı, çok telaş belki minör siyasete de uygun bir sözcük olmayabilir yoğun bir istek diyebilirim. Bir isteğin yoğunlaşması hali diyebilirim buna. Bunun görünür olduğunu düşünebiliyorum. Yani ne zamandır bu var? Belki başladığından beri var ama son zamanlarda bunun yoğunlaştığını ve kendini göstermeye başladığını düşünüyorum. Çünkü hem dünyaya hem ülkemize baktığım zaman majör siyasetin dışında, bu arada hemen majör siyasetten ne anladığımı söylemem gerekiyor. Temsili mekanizmalara dayanan temsili düşünme ve hissetmeye dayanan aslında yani var olmak için bir temsile ihtiyaç duyan bir siyaset çatışma güden bir siyaset bunun için güçlü temsiller kuran bir siyaset ve hiyerarşinin, tahakküm ilişkilerinin e, ve birçok aslında kutuplaştırıcı e, ve düşmanlık gücü hallerin içinde olduğu e, hepimizin siyaset deyince aman ben ona bulaşmayayım e, dediği şeyi anlıyorum e, majör siyasetten. E, bu siyasetin dışında siyaseti böyle anlamayan, siyaseti hayatın her yerinde, her bir e, gününde, her bir ediminde e, var olduğunu düşünen ve bütün hayatını da böyle bir e, farkındalıkla, böyle bir e, yapıcılıkla e, yaşamaya çalışan insanların oluşturduğu eylemlilikler bütünü olarak tanımlıyorum e, minör siyaseti. Ee, o yüzden e, doğrudan bir e, karşı e, bir karşı hal yaratmak istemiyorum. ben yani major siyasetin doğrudan karşısında bir minor siyaset gibi konumlandırmak istiyorum çünkü bu minor siyasete uygun bir şey değil. Fakat e, temsili olmayan bir siyaset, minor siyaset, temsilcilere ihtiyaç duymayan, temsilcilikler yaratmak istemeyen e, bir siyaset, çatışmayla kendini ortaya koymaya değil. Dostça tavırlar geliştirerek, dostça bir aradıkları hayal ederek ve bunu inşa etmeye çalışarak var olmaya çalışan bir siyaset özdeşlikler üzerinden değil... ...çokluklar ve farklılıklar üzerinden bir siyaset inşa etmeye çalışan insanların ürettiği, eylemliliklerin zenginleştirdiği bir siyaset. Sanırım bununla beraber en güçlü özelliği prefiguration dedim buna. Prefiguratiflik, Türkçe'de bunun bir karşılığı maalesef yok ama buna böyle hadi şimdi yapalım yani arkadaşlar bir şey hayal ediyoruz... Bunu istiyoruz. Tam zamanı. Bir şey beklemeyelim. Hadi şimdi yapalım. Yani elimizdeki güçler ne, kaynaklar ne, neyimiz var ve koşullarımız ne, ülkenin koşulları ne, var olduğumuz mekanın koşulları ne, kudretimiz ne. Bunları bir araya getirelim ve buna uygun bir şekilde yani açıkçası kendimize uygun bir şekilde hadi şimdi hemen Eylemle başlayalım. Yani bir dünya mı hayal ediyoruz Sözgelimi Bisikletin bir ulaşım aracı olduğu bir dünya mı hayal ediyoruz? Ee, diyelim ki Ulaştırma Bakanlığı'nın önüne gidip bir e, tepkisel bir eylem, bir işte pankartlarda bir grev e, mantığıyla hani orada bunu işte yasama süreçlerinden geçirmeye çalışarak bir lobi faaliyeti ya da işte bir partiyle bir e, şey ilişki kurayım oradan sonra onu meclise götüreyim sonra onu bir kamuoyu yaratayım falan gibi böyle bir tepeden gelen bir Yine temsilci mekanizmaları ve çatışmayı kullanarak değil de e, bu e, bisikletle yaşama halini, güzelliğini, iyiliğini, benimle uygun olan karşılaşma halini hemen şimdi burada e, başlayalım bisiklet kullanmaya. Kim? İşte sen, ben, biz. Hadi biz başlayalım. Birileri katılır elbet. Yani bunun bir duygu üreteceğine inanıyorlar ve, e, ve gerçekten de üretiyor böyle başlayan böyle devam etmeye çalışan bir siyaset buna prefiguration diyoruz aslında sanırım çok güçlü bir hali yaratıyor çok güçlü bir duygu yaratıyor prefiguratiflik şimdi bunun, bununla beraber şey kavramını düşünebilir miyiz biz çünkü açıkçası da bunu çok tartışıyoruz bazen öyle konuklarda alıyoruz yine son yıllarda bir kavramımız var müşterekler yani eskiden de müşterekler vardı ama böyle kavramsallaştırılmamıştı Şimdi bu müştereklerin de neler olduğu böyle somuttan soyuta gittikçe daha çok müşterekimiz hı. var. Ve bu müştereklerin e, üzerinden e, esasında minör yani sizin tabirinizde minör siyaset kullanılarak bir e, savunma haline geçiyor insanlar. Hı hı. Çünkü e, işte bu neoliberalizmin müthiş bir saldırı hali var. Yani bundan önceki kapitalizm değil mi? Belki iç gücünü sömürüyordu, artık yer alıyordu şu bu filan ama şimdi her şeye saldıran bir Hı -hı. neoliberalizm var. Hı -hı. Buna karşı da insanlar, insanlar belki de aslında yani onu size sormak istiyorum. Belki de majör siyasette olan artık e, güvenlerini kaybettikleri için, Hı -hı. elleri her seferinde boş kaldığı için Hı -hı. özellikle bu müşterekler üzerinden. Mesela bisiklet örneğini verdiniz. Hı -hı. Şimdi bisiklette müşterek olan nedir? Yol. Hı -hı. Mesela İvanilç diyor ki Yol diyor eskiden insanların oturup sohbet ettiği, sandalyesini koyduğu, e, yani kamusallaştığı bir yerdi. Hı hı. Şimdi yoldan insanlar sürüldü diyor. Hı hı. Yol artık otomobillerin. Hı hı. Şimdi mesela bisiklet hareketi bana buna karşı yola tekrar insanların inmesi gibi geliyor. Hı hı. Ya da bazen insanlar gidip bir arabanın park ettiği yere piknik yapıyorlar. Mesela açıp kapatıyorlar, e, bilmiyorum hiç denk hı hı. geldiniz mi? Gördüğüm, ee, oyun oynuyorlar. Oyun oynuyorlar. Işgali. Ya da mesela bir hareket var, e, belediyeyle konuşuyor <gülüyor> ve bir sokağı bir günlüğüne kapatıyor. Oraya araba giremiyor o gün, pazar günü falan. <gülüyor> Şimdi bu müşterekler üzerinden daha çok bunlar yürüyor ve bu da sanki bana bir hep bir savunma haliymiş gibi geliyor. Katılmıyorsunuz <gülüyor> bana nasıl görüyorsunuz? Evet, evet. Ee, minor siyaset bu tür e, e, temsillere sıkı temsillere e, oynamıyor aslında. Yani söz gelimi işte bir gün bir sokağa kapatalım ve bir farkındalık yaratalım gibi bir şey değil. E, minor siyasetin bunlar e, çoklukla, prefigüratifle birlikte saymam gereken önemli özelliklerinden biri de içkinlikti. Bu içkinlikten e, şunu anlıyorum. E, böyle <gülüyor> temsili günlere, temsili pratiklere sıkıştırmadan e, gerçekten içkinleştirmiş bir halde yapabildiğim, inşa edebildiğim, sürdürebildiğim her yerde... E, ben ve siyaset gibi bir ayrım değil de varlığımın, halimin tüm yapıp etmelerimin siyasal olduğunu aslında hissederek her yerde yapmak istediğim şeyin peşine düşmek. E, savunmadan ziyade minör siyasete uygun olan şey sanırım kaçış. E, Aytaç Hocam. E, kaçış. Fakat bu e, bir e, davadan kaçış gibi bir şey değil. Dava sözü hiç uygun bir e, sözcük değil zaten minör <gülüyor> siyasete. E, <gülüyor> Belki ıı, oyun ıı, güzel olabilir e, minör siyaset için e, ama yine de burada ciddiyetsiz bir şey de kastetmiyorum ama... Bitkeş'te katalım da... O oyun... Belki iyi olabilir. <gülüyor> Gayri ciddi bir şey de anlamıyorum tabii ki. Ee, ama çok ciddiyetli bir şey de anlamıyorum yani hmm. asık suratlı ve e, majör, majör dünyanın e, ciddiyeti değil e, şenlik çok güzel bir ifade neşeli bir e, hal neşeli bir kaçış bu e, burayı zapt eden bir, bir dünya mı var bir majör güç mü var tamam e, bir süreliğine sizi buraya bırakabilirim ben e, başka yerde başka yeni dünyalar inşa etmenin yolunu e, arayacağım. Bu aslında bildiğiniz bildiğiniz üzere delüzyon ünlü kavramlarından biri kaçış. Major siyaset bir kapma peşinde bir kapma aygıtı olarak çalışırken, minor siyaset bu kapmalardan bu kodlamalardan nasıl kaçarımın aslında hikayesini kuruyor. Kaçtığı yerde yeni bir hayatı, başka bir hayatı, başka birliktelikleri, başka nefes alma e, hallerini yaratmaya çalışan bir siyaset. Savunmak değil de e, kaçmak belki, kaçmak ve kaçtığı yerde, kaçışın kendisinde bir siyasallık, bir yaşamsallık inşa edebilmek. Veya şey diyebilir miyiz? Yani <gülüyor> e, burada tabi minör siyaseti söyleyen sensin. Yani <gülüyor> e, evet, evet. sen nihayetinde e, bir nitel araştırma Hı -hı. yapıyorsun ve orada birçok e, sivil toplum kuruluşlarındaki aktörlerle, bu Hı -hı. işle uğraşanlarla görüşüyorsun ve onların yaptığı işe minör siyaset soyutlamasını sen yapıyorsun. Evet. Hı -hı. Halbuki e, onların çok da derdi değil minör siyaset. Tabi tabi, Değil mi? Yani tabii. onlar aslında yaşamını bu şekilde inşa etmek istiyor. Aynen. aynen, aynen. Ben birşiklete istiyorum tabii, tabii. diyor. Ben diyor gıda topluluğunun bir üyesi olmak istiyorum Kesinlikle. diyor. Öbürü ki diyor ki LGBT'ye iyi ekleyelim, bunun mücadelesine verebiliyor ve kendini varoluşsal olarak inşa etmeye çalışıyor aslında. Çok güzel bir nokta, çok teşekkür ederim. Ee, i̇nsanlar şimdi ben minör siyaset yapacağım, minör siyasal olacağım deyip belli kriterleri bir araya getirip aha şimdi minör siyasallığımızı tamamladık gibi bir hallet e, olmuyorlar. Hatta farkında bile değiller. Çünkü bu içkinlik hali. İşte, evet, en değerli tarafı da bu sanki kesinlikle. değil mi? yani kendiliğinden hiçbir böyle aşkın bir yerden değil yani bir programı uygulamak şeklinde değil. Biz bir dünyanın hayalini kuruyoruz ve buna siz ne isim veriyorsunuz verin umurumda değil yani ben bununla ilgilenmiyorum diyen bir hal. Dolayısıyla sivil toplum bunun farkında olmak zorunda değil böyle bir kavram kullanmak zorunda değil bazı yerler vardı ki şanslıydım orada ne dediğimi hani şanslıydım derken daha belki kavramsal olarak belki daha uyumlu bir tartışma yapabildik minor siyasetin ne olduğunu bilen ve evet kendileri minor siyasal tarafta konumlandıran yerler vardı ama Bunlara hiç haberdar olmalar hiçbir şey değiştirmiyor yani. Yaptıkları yani şey minor tabi siyaset. Tabii buradan var. bir soruya doğru eviricem. <gülüyor> o sorudan sonra bir müzik karesi verir herhalde. <gülüyor> şimdi yani makro siyaseti. Major yani siyaset. Yani makro siyaset aslında yani buna sen major siyaset diyorsun ama aslında e şöyle abi onu hemen söyleyeyim yani minor siyaset bir. E bir ebatla, bir hacimle, bir ölçüyle ilgili bir şey değil. Çok büyük bir hal yaratabilirsiniz. Ama hala minör olabilir. Çok makro olabilirsiniz. Ama hala minör olabilirsiniz. Fakat majör ve minör niteliksel bir ayrım. Tabii ben orada profesyonel yani. e, politika yapıcılar anlamında okay. kullanıyorum okay. bunu. Hı -hı. Şimdi profesyonel politika yapıcıların bir iddiası var değil mi? Yani bir Tırnak içinde kullanıyorum ifadeleri ya Bir toplum mühendisliği değil hı -hı, mi yani? Hı -hı. Yani aslında e, işte toplum şöyle olursa böyle olacak diye bir takım önermeler hı -hı. kuruyorlar. Ve bunu işte senin tarif ettiğin şekliyle ikili zıtlıklar, kamplaşmalar, hı -hı. biz hı -hı. öteki kategorileri hı -hı. falan kuruyor. Hı -hı. Şimdi bundan rahatsız olan ve bundan mutlu olmayan kişiler de bir arayış halinde e, kendi öznerliklerini inşa ederek... Evet, e, çok aslında da... çok da politika yaptıklarını değil tam tersine kendi yaşamlarını sürdürürken kendi halleri hı hı. Hı hı. E, buradaki e, diğer siyaset biçimine karşı durduğu için e, minör siyaset hı hı. olarak soyutluyor. Hı hı. Şimdi e, ya bu hakikaten e, çözüm olabilir mi veya bu yapılan iş minör siyaset bencillik mi? Hı hı. Böyle bir soru. Hı hı. Temel soru. Sorun. Hı hı. Ne ben, düşünüyorsun? Bencillik demezdim asla. Ee, ama şunu öncelikle söyleyebilirdim. Yani kesinlikle hiç şüphesiz söyleyebilirdim. Ee, Minör siyaset e, bencillik değil ama insanların öncelikle kendilerini iyi etmek, kendilerini var etmek, kendilerini güçlendirmek için e, içlerinde olduğu, sürdürdükleri eylemlilikleri ifade eden bir siyaset biçimi. Çünkü major siyasetin özdeşlik ilkesiyle yani bir biz yaratma e, haliyle beraber gelen e, kendini feda etme hali var. Yani sen orada e, öznerliğini yaşayabileceğin bir lükse sahip değilsin. Hatta bunu söylemen bile bir ayıp, e, bir günah bile e, sayılabilir. Yani dava var. Yani mücadele var. Ya da ne bileyim işte e, uğruna e, feda edilmesi, e, senin canının bile hani yeri geldiğinde feda etmen gereken bir yolculuk var. Sen nasıl orada orada kendi iyiliğini kudretinin gücünün artmasını Tabii bir özcü bir bir öznelliği olsun. inşa edebileceğini falan düşünüyorsun. Yani bu ayıptır zaten. Minör siyaset bencil değil. Minör siyaset insanlara kendi öznelliklerini yaşayabilecekleri, bunu yaşarken kendilerini dönüştürmek zorunda olmayacakları, ikincisi başka biriyle bir aradalıklarında da o başka birinin kendisine benzemesini ona dayatmadığı kimsenin kimseye bir özdeşlik dayatmadığı herkesin farklı ama eşit bir eşit olarak kendi öznalığıyla var olabileceği belli duygularda bir aradalıklar yaratıp kavga dövüş etmeden kısa vaktimizi dünyadaki vaktimizi neşeli bir şekilde ee, tamamlayalım e, diyen insanların bir aradalı. Dolayısıyla bencil değil ama beni gözeten, kendini gözeten e, fakat başkasının üzerine geçirerek ya da başkasının altına kendini feda ederek değil e, aynı düzlemde göz aslında bir e, seviyede ilişki kurarak e, bunu yapıyor. Ee, Onur Eylül Kara'yla iletişimden çıkan yapabileceğimiz yapmak minör siyaset ve türk örneğini konuşuyoruz. Onur Bey, tabii siz bir de Pek çok görüşme yaptınız. Evet, yani evet. Biraz da kitabın o biçimsel tarafına değinir misiniz? Tabii, nasıl tabii. yaptınız, nasıl Hı -hı. oluşturdunuz? Çok heyecanlı süreçlerdi. Yola çıktığımda minor siyaset var mı yok mu diye hiç bilgim yoktu. Bir maceraydı dolayısıyla. Bir yerden başladım. Nereden başladığımı kimle başladım hatırlamıyorum. Sivil toplum alanında ama sivil toplum ayrı bir şey. Belki ona fırsat bulursak konuşuruz bir minör siyasal olabileceğini hissettiğim bir yerle bir görüşme talep ettim. Çerçöp çorbacıları atıyorum Ankara'da çok sevdiğim bir oluşum. Onlarla görüştüm. Sonra ya dedim siz hani kendinize nereye yakın hissediyorsunuz falan böyle dedim hani benzer ortaklıklar kurdunuz... Ya dedi işte şurası var. Oraya gittim. Onlarla görüştüm. Onlara aynı soruyu sordum. Böyle kapı çala çala insanları bulmaya çalıştım. 31 tane oluşumla 15 tane İstanbul, 15 tane Ankara, bir de İzmir'de sadece bir istisna yer halkların köprüsü Derneği'ydi... idi. Böyle bir görüşme oldu, görüşme e, süreci oldu. E, LGBT alanı, kadın hakları alanı, kadın hareketi e, diyebilirim buna. Ekoloji, e, göç alanı, eğitim, e, spor alanı, e, kapalı alanlar, e, hapishaneler e, vesaire. E, bu buraları kapsayan, birçok farklı alanı, yaşam alanını kapsayan e, bir araştırma süreci e, oldu. Ben baktım ki burada... Birbirlerinden kopuk, farklı farklı yerlerde, farklı farklı alanlarda ama ortak duyguları, ortak pratikleri yaşayan ve bunu önemseyen insanlar var. Yataylar, işte kavga etmek istemiyorlar, siyaset deyince her şeyi anlıyorlar, takvim eşkisi <gülüyor> kurmak istemiyorlar, temsillere inanmıyorlar, başka türlü bir hayat mümkün diyorlar, biz Siyaseti şimdi hayatımızda bütününe yayıyoruz ve hayal ettiğimiz dünyayı hemen şimdi başlatmaya çalışıyoruz diyen vesaire bu ortaklıklarla baktım ki bir şey belirmeye başladı. Yani böyle bir yeni bir siyaset alanı var. Yani bu sadece İstanbul ve Ankara'da benim görüştüğüm 15-30 tane yerle sınırlı olmadığını da biliyorum. Çünkü ben niteliksel bir çalışma yaptım, bir harita çıkarmadım. Ama bunun ne diyeyim? hissettirecek kadar gösterdiğimi inanıyorum. Ve çok heyecanlı, heyecan verici. Umut veriyor mu peki size gelecek için? Çünkü yani metne ben baktığımda Hı -hı. E, olması gereken siyasetin, Hı -hı. önümüzdeki dönem siyasetin bu olduğunu söylüyorsunuz. Evet abi. Yani... Umut veriyor mu? Hı -hı. Yani... Yani... Bırakacak Hı -hı. mı majör siyasetçiler bu işi? <gülüyor> izin verecekler mi? Ya yani şöyle sanki. <gülüyor> Gerçi bunların da pek umurda değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Minor siyasetin insanları önemsiyor. Yani hani yeni bir dünyayı, farklı bir dünyayı önemsiyor. O kadar hani umursamaz değiller. Fakat umutla ilgili duygularım karmaşık. Yani umut duyduğumuzda böyle sanki pasifleştirici bir şey var. Kendiliğinden gelecek bir şey gibi. Burada bir gayret var, bir hareketlilik var. Dönüştürme kendimizden başlayan bir şey diyen insanların inancının verdiği bir ee, ...bir neşe var sadece. Ee, bu... E, ...ne gibi sonuç doğurur? Ne getirir? Ben bununla ilgilenmiyorum. E, Minör siyasetinde bununla ilgilenmediğini düşünüyorum. Çünkü süreç siyaseti. Yani biz e, bu akşam burada olmaktan mutluyuz. Ee, bu yarım saat, e, bir on dakika sonra ne olacak? Bu et, programın etkileri ne olacak? Bilmiyorum ama burada sizinle olmak çok güzel söz gelime. Ama niyetimiz işte bir yeni bir siyaseti birleriyle paylaşabilmek, bunun insanlara nefes almalarına müsaade edecek bir eylemlilik sunduğunun fikrini duyurabilmek bu mikrofondan değil mi? Bunlar, bunlar da en az umut kadar anlamlı ve değerli diye düşünüyorum yani sonuç bunlar, bunlar güzel de hani şöyle bir eleştiri gelir mi Hı -hı. bu çok romantik ve gerçekten çok önemli meselelerimiz var mesela iklim değişikliği gibi Hı -hı. E, anlatabiliyor muyum Hı -hı. ve iklim değişikliği mesela bana sorarsanız e, yani majör siyasetin müdahalesi olmadan Hı -hı. E, içinden çıkabileceğimiz bir şey yok Hı -hı. gibi değil şurada da 10-12 yılımız kaldı evet. Hı -hı. anlatabiliyor muyum şimdi böyle de sorunlarımız var Hı -hı. Esasında ben tabi kitaba göz attım sizin görüşme yaptığınız grupların da hiçbirinde e, böyle bir saldım gitsi bana ne tadında olmadığını farkındayım. Hı -hı. Yani bisiklete binen de esasında karbona eksizini arttırdığımız evet. zihnin bir tarafında tutuyor. Tabii. Çorbacı da tutuyor ya da diğerleri de bla bla bla. Hı hı. Belki rasyonize ediyor. Çünkü orada <gülüyor> bir çok böyle umut kavramı üzerine durduk. Yani. Bence işte oraya bağlayacaktım. Bunun da bence, çok o, da açması da var. Yani. Bence o insanları da ama mesela ben açıkçası da dinliyorum. Hı hı. Esasında bir umut frekansı yiyorlar sürekli. Evet. Çünkü bu insanlar hep çağrı halindeler. Hı hı. Yani gel hı hı. bana katıl. Demin siz de söylediniz ya yani. biz üçümüz başlarız. Hı hı. Dördüncü de katılır. O beklenti içi, hali var. Hı hı. E, ama önünde sonunda yani majör siyaset ...başta söylediğiniz gibi bir tıkanıklık yaşamışsa... E, ...minör siyasette bunu açacak mı açmayacak mı... E, ...belki bir iki cümleyle de böyle kapatalım diyorum. Okey. E, bunlar çok kıymetli. Bunlar çok kıymetli sorular ve beklentiler. E, e, fakat bunların hiçbirine minor siyaset kaygısız, e, kayıtsız değil abi. Yani e, görüştüğüm... E, ...farklı farklı alanlarda görüştüğüm insanların... E, ...paylaştıkları e, noktalar... E, işte küresel kapitalizmden, küresel ısınmaya, yoksulluk probleminden, göç problemine bütün makro problemlerin hepsinin farkındalar ve hepsini derinden hissederek yaşıyorlar. Fakat ben bu sorunla baş edebilmek için ne yapabilirim diye sorduklarında yapacağım bir şeyler var. Yani bir şeyler yapmak için de belli e, majör e, grupların, işte oluşumların, majör siyasetin içine girip oralarda e, çözümsüz ve bitimsiz süreçlerin içinde e, heba olmayı değil de yapabileceğim şeyleri yaparak başlayabilirim. O yüzden kitabında yapabileceğimizi yapmaktı. Belki kitapta hiç geçmeyen bir ifade. Yani bir e, yapabileceğimizi yapmak şeklinde geçmiyor ama kitabın gerçekten özü bu. Yapabileceğim bir şeyler var ve bunu yapabilirim, e, yapayım ...diyen insanların yaradılığı. Ee, bir yaradılığı. Eee çok üzüldüm bir de ben bu insanların bir de çok kolay bir araya geldiğini gözlemliyorum. Hı hı yani hı. bir yerde bir problem olduğu zaman Hemen Hı -hı. eklemlenebiliyorlar. Aa, evet evet kesinlikle. Yani <gülüyor> e, çünkü şey e, dil ortak, e, duygular ortak e, yani atıyorum eğitim alanında çalışma yapan insanlar e, ekoloji alanında e, e, minör siyasal olduğu sürece oradaki insanların gayretlerini, dertlerini, duygularını çok iyi anlayabiliyorlar. Tabii evet. evet yani aynı şekilde LGBT alanında çalışan insanlar da. Hı -hı. Ee, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için programı çok Onur Eylül Kara İletişim ederim. yayınlarından çıkan yapabileceğimizi yapmak Nihal Siyaset ve Türkiye örneğini konuştuk ee, Kitabın da yolu açık olsun Eyvallah çok teşekkürler ee, Sağlam bir yayın evi ee, Akif'cim kapatalım programı diyorum e, Evet e, iki hafta sonra dünya okumakta e, Görüşmek üzere ben Akif Pamuk Bu arada 20 Eylül grevini bir daha hatırlatalım Lütfen 20 Eylül grevine <gülüyor> destek verin ee, biz bir daha buraya geldiğimizde Göreceğiz bakalım kimler bunu, bunu, bunu, Ben seni takip edeceğim yani Gidiyor musun gitmiyor musun <gülüyor> <gülüyor> Minor siyaset ma <gülüyor> mi Majör siyaset mi iyi bir tartışma olur Yani ben öyle başladınız öyle devam edeceğiz Sandım ee, <gülüyor> iyi bir tartışma olur evet. Ben bir Akif izleyeyim bakayım. Çok <gülüyor> teşekkür ederim o da, e, Dünya Yokumaktan e, Açık Radyo'nun Bütün dostlarına iyi akşamlar 15 gün sonra görüşmek üzere hoşçakalın İyi akşamlar Hoşçakalın. Dünyayı okumak Yazarlarla yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar.